Açık Radyo 94.9 Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Radyo'dan herkese selamlar Artun'un da söylediği gibi 36. yayın döneminin de açılışını yapıyoruz Açık Gazete tatilde ama Açık Radyo tatilde değil Ve 36. yeni yayın döneminin açılışını da Yaptık. Bugün de tanıtımını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Didem Genç Türk'le birlikte size bu yaz dönemi bitip kış dönemi başlarken neler var, neler yok onu söylemeye çalışacağız. Günaydın. Günaydın herkese. Evet. Şimdi 36. yayın dönemi bugün 29 Ekim 2012'de başlıyor ve 29 Nisan'a kadar ee, Nisan ayının sonuna kadar sürüyor 2013'te ve burada biraz size istatistik de verelim adet olduğu üzere her zaman yapıldığı gibi bu dönemde toplam program sayısı 148 ee, ve her hafta irili ufaklı 148 programımız var. Bu da bir gene her zaman olduğu gibi bir dünya rekorudur diye düşünmekteyiz. Toplam programcı sayısı da 204. Yeni program sayımız ne kadar? 14 yeni programımız var. Bunlara köşelerde dahil olmak üzere 14 yeni programımız. 4 tane de yeniden programımız var. çeşitli nedenlerle ara verilmiş 4 programımız geri dönüyor. Yeni programcı sayımız ise 17. yeniden programcı olan tekrar aramıza dönen 7 programcımız var bununla birlikte toplam program bugüne kadar ilk yayın döneminden bugüne kadar yapılmış program sayısı 928'e çıktı ve 1065 tane Toplam programcımız. Evet 1065 oldu. programcımız var ki bunun da yani diğer bütün dünya yüzündeki radyoları pek araştırma imkanımız olmuyor ama bir fikrimiz var herhalde dünyanın rekorlarına yakındır diye düşünüyoruz. Yani 17 sene içinde tam 17 seneyi de tamamlamış oluyoruz On, 13 Kasım'da. Az kaldı. <gülüyor> evet neredeyse tam 17 yılı bitirmiş oluyoruz ve 1000'in üzerinde hatta 1100'e yaklaşmakta olan programcı var ve ezici çoğunluğunun çok büyük bir çok küçük birkaç istisnas dışında çok büyük bir çoğunluğunun da gönüllü olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ve başlayalım tanıtımımıza. Bugün paz pazartesi itibariyle hafta içi her gün buçukta sabahlık programımız var. Bunu ben tanıtayım. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayanlar da ee, yıllardan beri devam ediyor Açık Radyo'nun Sabah Müzikleri programı. Ee, bu bunu Didem Gençtürk hazırlıyordu. Ama bu dönemden itibaren, bugünden itibaren Emre Aydoğdu da eklenmiş oldu. Salı günleri hariç hafta içi her gün saat 7:30'da sabahlık programımız var Açık Radyo'nun Sabah Müzikleri. Ee, ben diğer programa geçeyim <gülüyor> kendi programımdan sonra. Ee... Gezegenin geleceği 3 yıldır sürüyordu. Hafta e, içi her gün Uygaröz Özesmi ve arkadaşlarının hazırladığı e, dünyadaki çevre hareketlerinin naz, nabzını tutmaya çalışıyordu. E, Uygaröz Özesmi ve ekibi e, her gün saat 7.50'de hemen şimdi ...diye bir programa başlıyorlar. Bu da Türkiye'den ve dünyadan küçük... ...büyük değişim hareketlerinin... haberlerini dinleyeceği, aktarılacağı... ...bir küresel aktivizm... ...güncesi olmaya çalışacak. Bugün başlamadı. 5 Kasım itibariyle başlıyor... ...hemen şimdi. İsterseniz jinglını da bir duyalım. Hemen şimdi... Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Uygar Özesmi. Evet, şimdi. Hemen şimdi değil 5 Kasım'dan itibaren. Ee, yeni bir programlarımızda bir diğeri pazartesileri yani bugün yani ilk, ilkini duyacağınız bir program <gülüyor> 14.30'da S adını taşıyor. Gülenay Pema Antep hazırlıyor müzikle sessizlik arasındaki estetik ve düşünsel bağı irdeliyor. Onu derinlemesine ele alan, almayı hedefleyen bir klasik müzik programımız var. Şimdi onu dinleyin. Onun teaserını dinleyelim. Es. Müzik ve sessizlik. Pazartesi günleri 14.30'da açık radyoda. ...hazırlayan ve sunan... ...Gülenay Pema Ante. Salı gününe geçtiğimizde... ...Açık Gazete'de... ...esasında Temmuz ayında başlayan... ...bir köşemiz var... ...Ekoloji Hareketleri gündemi... Ee, ...Çevre Hareketi Avukatları tarafından... ...hazırlanıyor... Ee, ...Salı ve Perşembe günleri... 8:55'te yayınlanıyor... Ee, bu program esasında Türkiye'de çevre, hareket, çevre ve ekoloji hareketlerinin yerel düzlemde yürüttüğü mücadelelerin bir, tü, bir tür güncesi neler oluyora hukuki açıdan bakmaya çalışıyoruz. Jingle'nı tekrar duyalım istedim. Evet, gündemi, süre gelen davaları ve hukuk mücadelesinin ötesine de yayılan eylemleri hepsini konuşup değerlendiriyoruz CHEHA üyeleriyle birlikte. Ekoloji Hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Evet salıya devam edersek salı günleri açık gazetede. ...bir yeni köşemiz var... ...o da... ...Açık Bilinç adını taşıyor... ...Güven Güzeldere Harvard Üniversitesi... ...öğretim üyelerinden kendisi... ...ve nice zamandır... ...konuşup düşündüğümüz bir konuydu... ...bilim ve felsefe üzerine... ...düşünce yürütmeler... ...felsefe... E, ...yani psikoloji ağırlığı da var... ...ama nöroloji de içeren... ...çok... E, o, Hoş merakla Be beklediğimiz bir program. Onu üstelik de Amerika'dan e, şartlar el verirse, <gülüyor> el verirse <gülüyor> fırtınalardan filan e, devam edeceğimiz bir program. Yarın başlıyor açık bilinç. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Ee, Salı gününe devam ediyoruz. Salı günleri e, 14:30'da Mesa Divorce e, diye bir program başlıyor. Bir opera programı yerli yabancı besleci ve sanatçıların eserleri ve icralarının tanıtılmaya çalışacağı bir program olacak. E, yorumcuların yanı sıra opera müziğin gelişmeleri ve opera şan teknikleri. ...ne de ilişkin bilgiler verilecek... ...Mesa di Voce de zaten bir... ...opera tekniğiymiş... ...söyleme evet, tekniğiymiş... Tekniği. ...bu tabi sadece opera değil... ...belki yani bel canto diyebileceğimiz bir şey... ...Napolitan şarkıları ve leadleri filan da... İçer. ...içeriyor tabi... ...öyle bir şey... ...Mesa di Voce... Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç. <Sessizlik> Salı günleri 14.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Salı gününe devam edersek öğleden sonra saat 16'da bir program daha var. özel bir yeni bir programımız o da Su Hakkı adını taşıyor. Akgün İlhan ve Nuran Nurhan, Nurhan Yüce'nin birlikte hazırlayıp sundukları program kar için değil, yaşam için su diye bir şiarla yola çıkıyorlar. Yani her canlı için eşit önemde, yaşamsal öneme sahip olan su üzerine bir program. Dünyanın dört bir yanında su hareketlerinden nasıl alırsanız su hareketini hem aktivizm anlamında hem de suyun kendi hareketini de ambalajlı suya, oradan HES'lerden suyun ekonomisine iklim değişikliğinden su yönetiminde yaşanan sorunlara kadar her yönüyle su hakkı.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 Salı günleri 16'da Açık Radyo'da. Salı gününe devam edersek bir e, saat değişikliği söz konusu. E, Balık Gözü programımız, e, medya ve e, nefret söylemi üzerine odaklanan Balık Gözü bu yayın dönemi yarım saat... İleriye saat 16.30'a geldi. Şeffaf gündem programı ile dönüşümlü olarak 15, bir, 15 günde bir yayınlanacak. Ee, bir de yeni programcı haberimiz var. Ee, yine salı günleri saat 21'de yayınlanan Gitaresk programında... E, ...Jacques Cohen'e ki Gitaresk sanıyorum 17 yıldır... ...ta ikinci yayın döneminden bugüne kadar kesintisiz her hafta yayınlandı Gitaresk programı... ...Jacques... Kohen yani ben <gülüyor> e, Den oluşan Tek kişilik bir ordu ya da ekibin Bu dönemden itibaren yanında Gonca, Gonca açık, açık alınlı olacak Zaten bir süredir başlamıştı evet. Gonca Hanım Programa ara ara katılmaya Artık e, Resmi olarak programcı oldu. Çarşamba gününe geçelim istiyorsanız. Evet. Çarşamba gününe geçersek bir eski programımız yeniden gündeme geldi. 23. yayın döneminde açık radyoda Caz Atak Nejat Emrah Yürün hazırlayıp takdim ettiği bir programdı. Can Atak, Caz Atak uzunca bir aradan sonra şimdi 36. yayın döneminde yeniden yayında Çarşamba günleri öğlen kuşağında Caz ve cazımsı müziklerden oluşan kuşağın içinde dinleyebilirsiniz Caz Cazata. Caz Atak Yakın dönem caz müzisyenleri Hazırlayan ve sunan... ...Necat Emrah Yörüm. Çarşamba günleri 12'de... ...Açık Radyo'da. Ee, çarşamba gününe devam edersek... ...bir yeni programımız var. Saat 14'te trafikten ...Tembeşeri Trafiğe... E, ...programı programıyla dönüşümlü olarak... ...yayınlanacak. Ee, Bizi çok heyecanlandıran bir program, Şeytan Arabası. Esra Erten ve Aydan Çelik beraber hazırlayacaklar. Aydan biliyorsunuz dinleyici destekte de, Şeytan Arabası'nın aslında ilk programını yapmıştı. Adından da anlaşılacağı gibi bisiklete dair bir program. Bisikletin kendisi, bisikletle çıkılan yollar, yolda karşılaşılan insanlar, şeyler, olaylar. Bisiklete dair her şeyi içeriyor. Evet. Burada küçücük bir ekleme yapmak istiyorum aslında. Ee, o da şu Jingle için Kekeça Beden Perküsiyonu grubu özel olarak stüdyomuza geldi ve sadece bu Jingle için bisikletle, te dair şeylerle bir müzik hazırladılar. Dinleyin isterseniz. Şeytan Arabası Bisiklet Üzerine Her Yönüyle Bisiklet 15 Günde Bir Çarşamba Günleri 14'te Açık Radyoda Hazırlayan ve Sunanlar Esra Ertan ve Aydan Çelik Evet, çarşamba günü bir de yayın günü ve saati değişikliği var. Onu da hemen bildirelim. Çarşamba günleri 14.30'da Allah Turka. Alipınar ve Ersin Antep'in hazırlayıp sundukları Türkiye'den klasik müzik bestekar ve yorumcuların işlendiği ele alındı. Allah Turka programı 36. yani bu yayın döneminde pazartesi yerine artık çarşamba günleri 14.30'da oluyor. Bunu da hemen belirtelim. Bir yeniden programımız var Açık Dergi içinde. Daha önce 23. yayın döneminde yayınlanan Açık Radyo'da Tiyatro, Filifudan Sesler bu yayın dönemi bazı yeniliklerle aramıza geri dönüyor. Adalet Ağoğlu'nun özgün radyo oyunlarıyla başlayacak bir radyo oyunları serisi olacak esasında. Çeşitli radyo için yazılmış oyunlardan, radyo için... ...tekrar uyarlanacak... ...oyunlara kadar... ...tiyatro klasiklerine... Evet. <gülüyor> ...kadar bir seri olacak... ...bakalım biz de çok heyecanla... ...bekliyoruz... Evet, ...Filifudan Sesler bir açık radyo... ...altıdan sonra tiyatro ortak yapımı olacak... ...onu da belirtelim... ...ve Perşembe gününe geçelim... ...Perşembe günleri yeni bir programımız var... ...sabah 10.30'da... ...Ekonomi Ekoloji... ...adını taşıyor... ...Pelin Cengiz hazırlıyor... Belki ortakları da olacak. Bu programda ekoloji ile ekonomi arasındaki temel çelişkinin Türkiye versiyonundan örnekler vererek tarımıyla birlikte doğası da lav edilmeye doğru giden Anadolu'nun çığlıklarına tercüman olmayı amaçlıyor. Önemli bir çok önemli bir temel sorunu kapsamayı amaçlıyor. Ekonomi Ekoloji her hafta Perşembe günleri saat 10.30'da. Ekonomi Ekoloji Perşembe günleri 10.30'da Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Pelin Cengiz. Perşembe gününe devam edersek saat 11'de e, cuma günleri yayınlanan Yeşil Dalga programı perşembe sabahları saat 11'e geçiyor. Temanın kurumsal iletişim bölümü hazırlıyor Yeşil Dalga'yı. Bir de yeniden programımız var Perşembe günü. Perşembe günleri saat 14'te yasaların ruhu diye birazdan anlatacağımız bir programla dönüşümlü olarak toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik programı geri dönüyor. Hülya Alp'in hazırlayıp sunduğu. Ve demin söz edilen... Yeni programımız var. Şimdi de onu söyleyelim. 15 günde bir perşembeleri 14'te. Yasaların Ruhu diye bir yeni programımız var. Ayşe Çavdar ve İştar Gözaydın. Hazırlayıp sunuyorlar. Ve şöyle diyor. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe şiarıyla yayınlanan bir program bu. Yani yasaların koydukları, vaaz ettikleri kuralların ötesinde onları oluşturan toplumsal ve siyasal tahayyülün. Deşifre edilmesi amaçlanıyor burada. Yasaları ruhu, özelde de Türkiye'de son yıllarda halen de konuşulmakta olan yasaları içerik ve şekil olarak analize ediyor. Böylece tartışılma, kaleme alınma ve oylanma süreçlerinden başlanarak yasaların ne tür bir toplumsal ve siyasal yapı inşa ettiklerinin ortaya çıkarılmasına çalışılıyor. <Gülüyor> Yasaların Ruhu Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe 15 günde bir, Perşembe günleri 14'te Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözaylı. Perşembe gününde açık dergide yeni bir köşe başlayacak. 15 günde bir saat 19'da yayınlanacak Perşembe günleri. Ermeni Edebiyatı Numuneleri adını taşıyor köşemiz. Paylin ve Yetvar Tomasyan e, hazırlayacaklar pa, e, ve... Yetvar Tomasyan sunacak e, Türkçe'de yayınlanmış ve yayınlanmamış bu program için özel olarak çevirdikleri Ermeni Edebiyatı örneklerinden okumalara yer verilecek Ayrıca e, Türk Edebiyatı'ndaki Ermeni İmgesi diye bir köşesi de var programın e, Böyle bir programcımız başlıyor Evet oradan Cuma'ya gelelim Cuma günü önce sağlık dönüyor tabii. Kış yaklaşıyor ve havalar her seferinde daha kestirilmez oluyor. Önce sağlık her sefer olduğu gibi bu kış döneminde de nöbette Hazan Meriç, Beti Gül, Öngem ve Selim Badur hazırlıyorlar. Cumartesi gününe geçecek olursak bizi çok heyecanlandıran bir program başlıyor cumartesi sabahları 9'da Radyo Agos. E, Agos çalışanlarının Agos gazetesi çalışanlarının hazırlayacağı program. Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. E, Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler ve olayların yer alacağı bir program. E, hafta içi her gün yayınlanan Açık Gazete programının bir hafta sonu ayağı e, gibi düşünüyoruz biz evet, bunu. Bir bir bir hafta sonu ayağı uzantısı <gülüyor> gibi. <gülüyor> uzantısı gibi. E, bir teaser'ını dinleyelim isterseniz ardından köşesine geçelim. Ago Saati Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Cumartesi sabahları 9'da açık radyoda. Radyo Agos. Agos çalışanlarını hazırladığı bir program bunun bir de birçok köşesi olacak. Bir tanesine yer verelim burada şimdiden anons olarak. O da çeşitli köşelerin arasında Radyo Agos'taki köşelerden biri AIP Pen Kim. Yani ABC. Emekli Ermenice öğretmeni Şuşan Özoğulla her hafta birkaç kelime ve bir cümle Ermenice öğreniyoruz. Düm, düm, düm, düm ding ding ding i begin i begin i painting da jetzt da jetzt eto eto jeni nu jeni nu xetake eto oza oza jemen jemeni Duşa, du, duşa, du, çabete, çabete, raseve, raseve. Emekli öğretmen Şuşan Özolu ile her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Cuma gün Cumaresi gününe e, devam edecek olursak e, bir program günü saat değişikliği var. Ee, cumartesi akşamları saat 6'da yani 18'de Türler Arası Eraslan hazırlayıp sunduğu Edebiyattan Heykele Operadan Mimariye 8 koldan Sanat Seyahati programı. Ee, cumartesi günleri saat 18'e geliyor. Bu da Agos'un Açık Gazze'nin devamı olduğu gibi. Bu da biraz Açık Dergi'nin ...hafta sonu devamlı. ...uzantısı gibi bir nevi... ...hafta sonu ayağı gibi evet... ...ve bir saate çıkıyor... ...bir Onda saate beliteli. çıkıyor evet... ...yarım saatten... <gülüyor> ...cumartesiye geçersek... ...hafta sonunda 13 Melek diye bir programımız var... Ee, ...zamanın ruhundan bağımsız sesler... ...Yiğit Atılgan hazırlıyor... ...cumartesileri... ...ve tür sırla, sınırlaması olmayan... ...bir sözünü güncel olana... ...bir gözünü ise dikiz aynasına... ...sabitlemiş bir program... Türkiye ile müzisyen ve gruplar için de yeni bir mecra oluşturma amacı var. 13 Melek. 13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Cumartesi geceleri 3'te Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan. Pazar gününe geçecek olursak cumartesi günleri yayınlanan bir dolap kitap programı Banu Aksay ve Yıldırar Karakiyan'ın hazırladığı e, programımız pazar günü saat 10'a geçiyor. E, hemen ardından yayınlanan zaten mikrodalga programı da saat 10.30'a geçiyor. E, eklektik Müzik Begüm Kozağan hazırladığı bir program mikrodalga artık pazar günleri saat 10.30'da. Evet pazar günleri yeni bir programımız başlıyor saat 20'de akşam 8'de o da çatlaktan sızan ışık adını taşıyor. Altu ve Güven Güzeldir'in hazırladığı dünden yarına Leonard Cohen şarkıları. Leonard Cohen hayatı eserleri üzerine bir program, çok kapsamlı bir program. Altuğu Güzeldere İstanbul'dan, Güven, Güven Güzeldere'de Amerika'dan. Ama birlikte ve canlı olarak sundukları ilginç bir e, teknik <gülüyor> olacak. Çatlaktan Sızan Işık programı çalınmadık Leonard Cohen parçası kalmayıncaya kadar devam etmek amacında. Aynı zamanda bütün şarkılarının ve şiirlerinin de sözlerine anlamlarına da girecekler.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 Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere. Her, her, Pazar akşamları 8'de Açık Radyo'da. Evet böylece 36. yayın dönemi 14 yeni program. 14 de yeniden programla birlikte toplam sayımız da programcılar ordumuzun sayısı da 1065'e 17 yılın sonunda sonunda 17 yılın sonunda ulaşmış olarak bitiyor 35. yayın döneminde biten programları da sayalım şimdi Yayın akışı sırasıyla e, 47 tel 2 el e, Zeynep Öykü tarafından hazırlanıp sunuyordu Çekirgenin yoga hevesi Ayça Gürelman ve Işıl Tangör Funky nun Aslı Usta Concertino Cem Erözü. Hayal Tacirleri Zeynep Özler Şiddetimi Geri Alamam Burcu Karakaş Kükreyen Fare Emre Zeytinoğlu. Bilgi Çağı'nın Hukuku Avniye Tansu. Dağınık Oda Ece Dorsay. Melomanya Bohçacılar. E, manyetik Band Artemis Güne Bakanlığı. Bu programlara şimdilik ara vermiş oluyoruz. Hepsine Programcıların hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tekrar beraber olacağımız günleri de beklediğimizi söylüyoruz. Bu... E, Program Bu tanıtım programının 36. yayın döneminin tanıtım programında bize seslendirmede yardımcı, yardımcı ve mi? destek olan Zeynep Özan ve Mert Tan'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca teknik ekibimiz bu Jingle Teaser'ları hazırlayan Ömer Şahin ve Volkan Ağır'a çok teşekkür ediyoruz. Ve biz de hoşçakalın diyoruz. 36. yayın dönemine de hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Açık Radyo 94.9